Salatu vesselamu ala Resulillah ve ala ve بعد, Bugünkü dersin konusu inşallah teala, unvanı Muhammedun Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Ve onun hayatındaki bazı faydaları İnşallah Teala zikredeceğim. Bilin ki kardeşler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesi bizim üzerimizde en büyük nimettir. Bizim üzerimizde en büyük nimet Allah onun Resulünü göndermesidir. Ve Allahu Teala'dan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vesile ile cehalet, dalalet karanlıktan ve sapıklıktan dost doğru yolu bulmamızdır. Bu da Allah'ın bizim üzerimizde en büyük nimetidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mahlukatın yaratılmışların en hayırlısıdır ve en afdalıdır. Abdullah ibn Selam radıyallahu teala anhun dediği gibi ekramu halqillahi ala Muhammedun. Müstدرek hakimde geçiyor diyor ki Allah'a en sevimli kun en efdalı kul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insan oğlunun nesep bakımından da en hayırlısıdır. Kendisi Muhammed İbni Abdullah bin Abdulmuttalib bin Haşim. Haşim ise Kureyş'ten, Kureyş ise Araplardandır. İbn Kayyim rahimehullah Teala Zadül Maad isimli kitabında Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nesebinin Adnan oğulluğuna, Adnana doğru sabit oldu. Yani Adnana kadar gittiği silsile yol sabit oldu. Adnan ise İsmail Aleyhisselam'ın oğlu olduğu icma ile sabittir. İcma İbn Kayyim Rahimehullah Teala nakleder. Dolayısıyla Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah Resulü'nün nesebi Adnana kadar, Adnan da İsmail Aleyhisselam'ın oğlu olduğu icma ile sabittir. Yani kendisi Araplardandır. Bundan dolayı Müslim'de geçen ibn İbnü'l-Asfa'an hadisinde Allah Resulü der ki: Allahu kinanete min beni İsmail." Allah kinaneyi, kinanâ beni İsmail'den seçmiştir. Ve de kinaneden seçmiştir. Ve Haşim oğullarını da Kureyş'ten seçmiştir. Ve beni ise beni ise Haşim oğullarından seçmiştir. Dolayısıyla Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Nezheb bakımından insanların en hayırlısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve Tirmidide geçen ve diye hadihde Allah Resulü diyor ki İnnallâheş safâ min veladi İbrahim İsmail. Allahu Teala İsmail oğullarından, İbrahim'in oğullarından İsmail'i seçti. İsmail'den ise Beni Kinane'yi seçti. Beni Kinane'den ise Kureyş'i seçti. Kureyş'ten ise Haşim'i seçti. Ben ise sizin en hayırlı Olarınızım diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu hadise dikkat ettiğiniz zaman Allah Resul diyor ki Allahu Teala İbrahim'in oğullarından İsmail Aleyhisselam'ı seçti. Yani İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelenler ise Araplardır. Dolayısıyla Ehlü sünnet vel cemaatin itikadı ve inancına göre Arap cins olarak Araplar Acem'den daha üstündür ve daha bahtlıdır. Bu ehli sünnet vel cemaat'in akidesidir. Bu akide Harb el-Kirma İmam Ahmet'in e, talebesi Harb Harb el-Kirmani beyilim ehlinden birçoğunu nakletmiştir. Bunlardan bir tanesi de Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimeullahu teâladır. Şeyhül İslam İbn Teymiyye İqtida'sırat'ı Müstakîm sayfa 148 ile 163 arasındaki konuları Araplar Arap cinsinin daha faziletli olduğundan bahseder. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Teala der ki, ehl Sünnet ve cemaatin itikadı, Arap cinsinin Acem cinsinden daha üstün olduğu, daha eftal olduğu, olduğuna inanmaktır. Ve Kureyş, Arapların en eftal olduğuna ve Haşimoğlu da Kureyş'in en eftal olduğunda ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde Kureyş'in en eftal ve Haşimoğulların en eftal olduğuna inanmaktır. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nesep ve kendi zatı itibariyle insanların en hayırlıdır. Daha sonra Şeyhülislam der ki Arapların bu kadar faziletli olmasının sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlardan çıktığından dolayı değildir. Bilakis onların kendisi kendi haddi zatında faziletlidir der. Daha sonra Şeyhülislam İslam İbn Teymiyye rahimehullah teala der ki insanlardan bir kısmı var ki acemleri Araplardan bir kısım acemleri Araplardan üstün tutarlar. Sonra der ki "Vel galibu enne mithla hada'l kalam la yasduru illa la illa an bunu söyleyen insanlar galiben çoğunluğu yani acemlerin bir kısmı Araplardan üstün olduğunu söyleyen insanların çoğu galiben çoğu zaman nifaktan dolayı söylemiştir Açınlar Açınlar. Arap olmayanlar. Dolayısıyla Şeyhülislam İslam İbn Teymiyye rahimehullah teala der ki acemleri Araplara üstün tutan galiben çoğu zaman insanlar bunu nifaktan dolayı nifaktan dolayı söylemiştir der. Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah teala Dolayısıyla kardeşler ehli sünnetin inancı Arap cinsi Acem cinsinden Arap olmayandan daha hayırlıdır. Cins olarak, fert şahıslar olarak değil. Bazı Acemlerde insanlar var. Birçok Arap'tan daha hayırlı. Ama cins olarak umumen umumen e, Araplar umumen Araplar daha hayırlıdır. Bu da ehli sünnet ve'l cemaatin inancıdır. Bu inancı ilim ehlinden bir nakletmiştir. Bir tanesi de Şeyhülislam İslam İbn Teymiyye rahimehullah teala. Demin de zikrettiğim gibi. Sonra bilin ki kardeşler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Adem'in Ademoğlunun seyyididir. Seyyidi yani başıdır. Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki ana seyyidu veledi ademe yevmel kıyamet kıyamet, kıyamet gününde ben insan Adem oğlunun der. Ademoğlunun oğlunun der. Ve Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in faziletleri çoktur. Bu faziletlerden bir tanesi de Allahu Teala şu ayetinde zikreder. Eze <gülüyor> en yeb'ateka rabbuka meqamen mahmuda. Umulur ki Allahu Teala sana makamul mahmudu verir. Makamul mahmudu? Umulur ki Allahu Teala sana makamul mahmudu ihsan eder. Makamul mahmuda gönderir. Makamul mahmud nedir? Sahih hadiste geçen Sahih bir hadiste Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem makamın Mahmud'u açıklıyor ve diyor ki makamın Mahmud ise kıyamet gününde mahşer gününde insanlar hesabı beklerken Allah Resulü insanlar hesabı bekler de, beklerken Adem Aleyhisselam'a daha sonra diğer peygamberlere Musa'ya, İsa'ya, İbrahim Aleyhisselam'a en sonunda da peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelmeleri ve peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem arşın altında secde etmesi Allah-u Teala'ya dua etmesi ve allah Teala onun şefaatini kabul etmesidir. Ve insanların hesaba çekilmesi peygamberin duasıyla. Bu makamun mahmuddur. Yani bütün umum insanlara peygamberin şefaat etmesi makam, el makamul mahmuddur. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde bütün insanlara şefaat edeceği, yani hesaba çekilmeleri için şefaat edeceği icma ile sabittir. İcmayı Ebu Bekir el-Sagani nakledir. Fakat i̇bn Abbas'ın talebesi olan den sabit olan bir rivayete göre Mucahid Teala der ki Makam-ül Mahmud şudur. Makam-ül Mahmud allah Teala peygamberini arşın üstünde oturması, oturtturmasına Makam-ül Mahmud denilir. Yani peygamberi kendi arşının üstüne oturtturmasına Makam-ül Mahmud denilir. Bu ise Mucahid'den sabittir. Ve bu eteri İmam Ahbet ibn Hanbel İslam İbn-i ve Zehebi Kitabül Ulû isimli kitabında sahihlerle. Dolayısıyla İbn Teymiyye rahimehullah teala'nın görüşü, keza İmam Ahmed'in de e, Zehebi'nin de Allah Teala Makamul Mahmud yani Makamul Mahmud iki şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem kıyamet gününde bütün insanların hesabı çekilmesi için şefaat etmesi hem de Allah Teala onu arşın üstünde otutturmasına Makamul Mahmud denilir. Bu da Şeyh Risam İbn Teymiyye ve İmam Ahmed ve Bir rahimehullah teala'nın görüşüdür. Hatta ilim ehlinden bazıları bu konuda yani aşın üstünde oturtturması konusunda icmai nakletmişlerdir. Bazıları. Fakat icmana kadar doğru ona onu araştırılması, onu araştırılması lazımdır. Sonra bilinki kardeşler kimsenin imanı tam olamaz ta ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyden daha sev her şeyden daha fazla sevmediği müddet kişinin imanı tam olamaz. Bukhari ve Müslim'in hadisinde hadis Enes ibn-i Malik'den rivayeten Allah Resulü der ki La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbe ileyhi min veledihi Allah Resulü der ki La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbe ileyhi min veledihi ve validihi ve wal nâse ecma'in Biriniz Beni kendi çocuğundan, kendi babasından ve bütün insanlardan daha fazla sevmediği müddetçe iman etmiş olamaz. Dolayısıyla her mümin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyden daha fazla sevmesi vaciptir. Yoksa onun imanı tam olamaz. Keda Buhari'de geçen Abdullah ibn-i hadisinde Ömer radiyallahu teala anhu der ki Allah Resulüne Ey Allah'ın Resulü sen benim için her şeyden daha sevimlisin ancak kendi nefsim hariçidir. Bunun üzerine Allah Resulü "La ya Omer. Hayır ey Ömer der. Benim kendi nefsinden daha fazla sevmediği müddetçe iman etmiş olamazsındır." Ömer radıyallahu teala anhu de "Ey Allah Resulü, seni kendi nefsimden daha fazla seviyorum." der. Allah Resulü de "El ana ya Omer. Şimdi oldu işte ey Ömer der. Dolayısıyla her mümin peygamberi annesi babasından, annesinden babasından bütün insanlardan hatta kendi canından daha fazla sevmediği müddetçe kişi iman etmiş olamaz. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve Allahu Teala'dan sonra Allah'dan sonra Allahu Teala'nın sayesinde sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sayesinde biz dalaletten, karanlıktan aydınlığa aydınlığa doğduk. Müslim'de geçen Ayat ibn hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: İnna Allah ittala ala arabhum Allahu Teala dünya peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmediği gönderilmediği vakit gönderilmeden önce Allahu Teala dünya ehline baktı ve Arapları ve Acemleri hepsine kızdı, gazap etti. İlla baqayemin ehli'l-kitap. Ancak ehli kitaptan bazı hak dini üzere olan insanlara gazap etmedi. Dolayısıyla Allahu Teala peygamber gönderilmediğinde gönderilmeden önce dünya ehlinin hepsine gazap etmiştir. Hepisine mahkûm etmiştir, hepsine kızmıştır. Ta ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderilene kadar. Onun Allahu Teala'dan sonra onun sayesinde insanlar dalalet ve sapıklıktan sonra hidayet ve nur gördüler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Babalarımız ve annelerimiz ona feda olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı kardeşler bu mukaddimeden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından bazı noktaları zikretmek istiyorum. Bu noktaları 10 tane nokta olarak belirledim. Vaktimiz olursa inşallahutaala bu 10'unu da bu onu da zikredeceğiz. Birinci nokta ise Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar sevdiğine ne kadar sevdiği e, ne kadar sevdiğini beyan edeceğiz. Şüphesiz ki peygamberin ashabı peygamberi kendi nefislerinden canlarından ve mallarından daha fazla seviyorlardı. Ve bunun içinde bize bizim için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bizim için bir örnek olmuştur. Bundan dolayı da allah Teala onları Kur'an'da meht etmiştir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde onları meht etmiştir. Müslim'de geçen de Allah Resulü der ki Hübbül ansarı imanun ve buğduhum nifak. Ensarı sevmek imandır. Onları sevmemek buğd ise nifaktır münafıklıktır. Dolayısıyla sahabeyi sevmeyen kişi münafıktır. Ve kalbinde nifak vardır. Allahu Teala onları överek der ki Muhammedur Resulullah ve <gülüyor> Muhammed Allah'ın resulüdür. Onunla iman edenlerin onunla birlikte iman edenlerin yani peygamberin yanında olanları siyanı sahabeleri kafirlere karşı ziyade şiddetli müminlere karşı hoşgörülü onları ruku ettiğini ve sucud ettiğini secde ettiğini görürüz. Allahu Teala onları böyle methetmiştir. Laqad radiyallahu alal altında sana biat edenlerden Allahu Teala razı olmuştur ki bunların adedi 1400 kadardır. Ve Allahu Teala Bedir ehlinden hepsinden hepsini affetmiştir ve Bedir ehlinin hepsi Bedir savaşına katılanın hepsi cennetliktir. Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hatib bin hadisinde dediği gibi Allah'ın onlar hakkında diyor ki: İf'alu ma şe'tum fekefera tu lekum. İstedini yapın. Ben size affettim. Dolayısıyla Bedir ehli ve ağacın altında peygambere biat edenler ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin koruyan onun dinini izhar eden sahabelerin birçoğu bilakis hepsi cennet, cennetliktir. Onlara buğz etmek nifaktır. Onları sevmek ise imandandır. Radıyallahu teala anhum. Muslim'de geçen Enes radıyallahu teala anhun hadisinde Uhud savaşında Ebu Talha radıyallahu Taala anhu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir eziyet gelmemesi için kendisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde siper olmuştur. Hatta oklar peygambere isabet etmesin diye kendi bedenini ve cesedini peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getirmiştir ki bundan dolayı kendisine birçok ok isabet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Korumak için. Keda, Müslim'de geçen hadiste Ebu Bekir radıyallahu teala anhu, Ebu Bekir radıyallahu teala anhunun babası Müslüman olduğunda Ebu Bekir radıyallahu teala anhu diyor ki, diyor ki Vallahi ya Resulallah senin amcan Ebu Talib'in Müslüman olması babamın Müslüman olmasından benim için daha hayırlı. Çünkü sen amcanın, Ebu Talib'in Müslüman olmasını çok istiyordun. Sen bunu iste, istediğinden dolayı ben de amcanın Müslüman olması, babamın Müslüman olmasından daha hayırlıdır. Der Ebu Bekir radiyallahu teala. Sırf Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istediğinden dolayı. Fakat tabi ki bildiğiniz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin isteğinde değildir. Hidayet Allahu Teala'nın elindedir. İnneke lâ tehdi men ahbette ve Allah yehdi men yeşâ. Sen istediğini hidayet erdiremezsin. Fakat Allah istediğini hidayet eder. Dolayısıyla Peygamber de istese, biz de istesek birisinin hidayet bulması için kendi elimizde, kendi elimizde değildir. Nesalullah alaafiyetussalam. de geçen Zeyd ibn Desan'ın hadisinde Kureyş kafirleri Zeyd ibn-i öldürmek istediklerinde Ebu Sufyan radıyallahu teala anhu o zaman daha Müslüman olmamıştı kafirken Zeyd ibn-i diyor ki doğru söyle Allah için doğru söyle diyor billah, Allah için doğru söyle diyor sen şu an ehlinin arasında ol olmanı senin yerinde Muhammed'in olmasını ister miydin diye sorduğunda Zeyd ibn-i radıyallahu teala anhu der ki vallahi der ben ehlimin arasında ol, olsaydım Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir tiken batmasını dahi istemezdim. Radıyallahu teala anhum. Dolayısıyla sahabenin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmesiden bazı örnekler verdim. İkinci nokta ise kardeşler selef salihin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ne kadar uyduğuna uyduğuna uy, uy, uy, uyduğuna bir uyduğundan bahsedeceğiz inşallahü Peygamberin sünnetine ne kadar uyduğundan bahsedeceğiz. Sünnet denildiği zaman birçok şey murat edilir. Fakat bunlardan bazıları bir sünnet denildiği zaman bidatın tersi kastedilir. Yani ehli sünnet kastedilir. Yani ehli sünnet vel cemaatün selefin itikadı kastedilir. İkinci sünnet denildiği zaman bu da fakihlerin sünnet itlakı dediği o da fuqaha Fıkıhçıların e, anladığı sünnet o da yaptığın zaman sevabını alırsın, yapmadığın zaman günah almasın. Bu da fıkıhçıların anladığı şekilde bir sünnettir. E, kullandığı şekilde bir sünnettir daha doğrusu. Sahabe bu iki durumda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyarlardı. Ziyade bağlanırlardı. Bunlar da Ayyirbâd-ı Nisariye'nin hadisinde geçtiği gibi Tirmidî zahirliyor. Aleyküm bi sünneti ve sünnet-i hulefâ-i râşidin mehdiyîn min ba'dî. Benim ve benim hulefâ-i râşidin sünnetine sımsıkı sarılın." diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki sünnetten kasıt ne? Buradaki sünnet yani bidatın karşılığı. Yani inancına. Yani inancına sımsıkı sarılın." diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebû Derdâ de, Ubeyb bin Kâb ve İbn Mes'ud radıyallahu teâlâ anhü'den sabit olduğu gibi bunlar şöyle derler. El-ihtisad fi's-sunnet min fi'l-bid'ah. Sunnette az bir amel bidatta çok bir amelden daha hayırlıdır denir. Kişi bidatta çok çalışırsa, diğer taraftan kişi sünneti az yapsa, o az yaptığı sünnet şüphesiz ki çok çalıştığı bid'attan, çok çalıştığı bid'attan daha hayırlıdır der. Ve o ve İmam Malik rahimehullah taala'dan sabit olduğu gibi denler ki, sünnet aleyhisselamın gemisi gibidir derler. Her kim ona binerse kurtulur. Her kim ona binmezse de helak olur. Fıkıh ekede fıkıhçıların anladığı manada da sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ziyade itaat ederlerdi. Müslim'de geçen Ebû Hüreyre'nin hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu teala anhu'yu cihada salar. ve der ki Hayber gününe hayber gününde cihatda salar ve der ki: "İmşi ve Git ve bize doğru bakma, iltifat etme." Ali radıyallahu ta'ala anhu da peygamberin bu sözüne uyarak giderken peygambere iltifat etmeyerek şöyle bağırıyor. Arkasını dönmüyor. Sadece öne giderek bağırıyor. Diyor ki: "Alame de o katil Ne için savaşıyorum ey Allah Resulü?" Sırf peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle dediğinden dolayı iltifat etmiyor ve Bağırarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Keden Müslim'de geçen Ali ibn, Ebu Talib'in hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali radiyallahu teala anhu ve Fatima radiyallahu teala anhu diyor ki size hizmetçiden daha güzel bir şey öğreteyim mi? Daha hayırlı bir şey öğreteyim Çünkü Fatima radiyallahu teala anha hizmetçi istiyor. Bunun üzerine Allah Resulü diyor ki size ondan daha hayırlı bir şey öğreteyim mi? 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa de Allahu Ekber. Din diyor. Bu sizin için hizmetçiden daha iyi. Bunun üzerine Ali radıyallahu te'ala diyor ki Vallahi ma terettuhamundu en teallemtu. Wallahi peygamberden öğrendiğim vakitten itibaren bu, bu zikri hiçbir zaman terk etmedim diyor. Sırf peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymasından dolayı. Kaza Musned İmam Ahmet'te geçiyor. İbni Kuva diyor ki ona şöyle soruyor. Diyor ki sıfın gününde, savaş gününde mi bunu terk etmedin? Diyor ki Vela yevme sıfın Sıfîn gününde dahi bu bu, bu bu zikri terk etmedim diyor Ali radıyallahu teala anh. Sırf peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmesi için. Keda Buhari ve Müslim'de geçen Enes bin Malik'in hadisinde Enes radıyallahu teala anhu diyor ki: "Maziltu attetba'u duba' fil fi'l-qas'a fi'l-qas'ati lemma ra'aytu'r-rasul sallallahu aleyhi ve sellem yetteba'uha." Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem duba Karpuza benziyor. neydi? Topul. Kabak, kabak. kabak. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kabağı sevdiğini gördüğümde ve onu sırf kaba sevdiğini gördüğümde ve onu e, e, kapta onu onun için e, elini uzattığını gördüğümde ve sırf kaba almak için seçtiğini gördüğümde ben de pe, ben de o günden itibaren kabağı sevmeye başladım. Ve kapta onu e, araştırmaya, onu takip etmeye başladım diyor. Enes i̇bn Malik radıyallahu teala. Sırf Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabağı sevdiğinden dolayı kendisi de kabağı seviyor ve kabın içinde özellikle kabak tanelerini özellikle kabak tanelerini e, araştırıyor. Radıyallahu teala anhum. Keda Bukhari ve Müslim'de geçen Abdullah ibn i hadisinde Abdullah ibn Muğaffer bir kişinin taş attığını görür. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem taş atmayı yasakladı diyor ve onu yasaklıyor. Bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden şunu dediğini işittim diyor. Taş atmak dişi kırar, gözü çıkarır ve av da avlamaz ve düşmana da zarar vermez diyor. Bu hadisi bir düşünün, bir de Filistin'deki yaptıkları yaptıklarını bir düşünün. Diyor ki Allah Resulü dişi kırar, gözü e, Köre eder. Ava zarar vermez. Av avlamaz. Düşmana da zarar vermez diyor. Münasebeten bu hadiseden istidlalen bu hadiseden delil getirerek ilim ehli e, führverik atmayı yasak, yasaklıyorlar. Bu hadise binaen. Bunun üzerine bunu dedikten sonra gidiyor. Daha sonra geri geldiğinde yine adamın taş attığını görüyor. Ve diyor ki vallahi la ukallimukel yevme ba'de hada. Diyor ki vallahi bugünden sonra seninle seninle konuşmayacağım diyor. Allah Resulü bunu diyor diyorum ben sana sen ise halen taş atıyorsun diyor. Ve o günden sonra o günden sonra konuşmuyor. Rad Abdullah bin Muhaffer radıyallahu taala anh. Keda İbn Umar radıyallahu taala anhı Musannafı Abdurrazzak'ta geçiyor. Oğullarından bir tanesine Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini işittim diyor. Hanımlarınız camiye gitmek istediğinde onları nehyetme yasaklamayın ama onlar için ev daha hayırlıdır diyor. Bunun üzerine oğlu diyor ki vallahi yasaklayacağım diyor. İbn-i Amr radiyallahu teala anhu de diyor ki vallahi diyor bugünden sonra seni asla konuşmayacağım. Allah Resulü yasaklamayın diyor seni ise yasaklayacağım diyor. Ve ölene kadar oğlu ile konuşmuyor. i̇bn Amr radiyallahu <gülüyor> teala Sahabenin sünnete yapışması yapışmasına bazı misalleri ben sadece zikrettim. İbn-i Receb teala münasebetiyle şun, şunu da zikretmek istiyorum. İbn-i Receb teala Cami'ul ulum vel hikem isimli kitabında şunu der. Der ki selef salih bir şeyleri anlattıklarında şu şeyin farz bunun sünnet, bunun müstehab, bunun Haram, bunun mekruh olduğunu demezlerdi. Der. Bilakis sünnetse müstahap dahi olsa hemen emrederlerdi ve hemen yaparlardı. Der. Niye? Çünkü sen anlattığın zaman, dediğin zaman ya bu müstahaptır nasıl olsa. insanların şevki, şevki kırılır. isteği kırılır. Bundan dolayı selef-ü salih bunları yapmazlardı. Ancak talim babından ilim talep edince onu dersin. ve da biri şey, sorduğu zaman işte şunu yaptım hükmü nedir o zaman dersin bu müstahaptır sana bir şey yok. Ama anlatırken insanlara umumen Hiçbir zaman demezler diye bu müstahap bu vacip bilakis akis da olsa vacip de olsa direkt insanlara bunu direkt insanlara bunu emrederlerdi. Selef-i salihin metodu ise metodu ise böyledir. Bu bilindikten sonra bilin ki ey kardeşler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fiilleri, yaptıkları yaptığı ameller dört kısımdır. Birincisi adet ve örften dolayı yaptığı fiiller. Adet ve örften dolayı yaptığı fiiller bu ise, bu ise iki kısımdır. Kişinin adeti, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adet ve örften dolayı yaptığı fiiller ne gibi? Elbisesinin giymesi gibi. sarık takması gibi. Niye sarık takıyordu? Kavmi sarık taktığından dolayı. Zira Peygamber gönderildiğinde kavmi zaten sarık takıyordu. O da ne yaptı? Kavmine uydu. Çünkü bunlar örf ve adetten dolayı. Dolayısıyla örf ve adet iki kısımdır. Birinci kişinin örfü ve adeti peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örfüne ve adetine uyuyorsa ne gibi ki misal Sudan'da herkes sarık takar. Sudanlıların örfü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örfüne ve adetine uyuyor. Dolayısıyla kişinin örfü peygamberin örfü ve adetine uyuyorsa ve kişi bunu onu yani peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzeme niyetiyle yapıyorsa ona ecir alır. Bukhari'de geçir. İbn-i Umar radıyallahu teala anhu, sebtiye denilen ayakkabının giymesi gibi. Soruluyor, niye sebtiye ayakkabısını giyiyor? Diyor ki, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ayakkabıyı giyiyordu. Diyor. Dolayısıyla örfün, peygamberin örfüne uyuyorsa ve sen bu niyetini peygamberin benzemek niyetiyle yapıyorsan ona ecir alırsın. Ama niyetin, Peygamber ama örf ve adetin senin kavminin örfü ve adeti, peygamberin örfüne ve adetini uymuyorsa sünnet olan senin kendi kavminin örfü ve adetini yapması, yapmandır. Haram olmadığı müddetçe tabi ki. Haram olmadığı müddetçe. Sünnet olan kendi kavminin örfünü ve adetini yapmandır. Sünnet olan budur. Çünkü peygamber kendi kavminin örfünü ve adetini yapmıştır. Dolayısıyla sana sünnet olan da seni sen kendi kavminin örfünü ve adetini yapmandır. Haram olmadığı müddetçe tabi ki. Bu bilindikten sonra kardeşler ibadetler iki kısımdır. Birincisi El ibadetül mahda. Yüzde yüz olan ibadetler. Namaz, oruç, abdest gibi. Bunlar da tabi ki Kur'an ve sünnetten öğrenilir. İkincisi ise yüzde yüz olmayan gayrul mahda. Halis olmayan ibadetler. Ne gibi? Ee, misafire ikram etmen gibi. İbadettir. ecir alırsın ama yüzde yüz ibadet değildir. Namaz gibi. Anlaşıldı mı? Bu iki yüzde yüz ibadet olmayan ibadetlerde alınacak şekiller örfe ve adete göre belirlenir. Allah Resulü diyor ki kim Allah ve Ahiret güne iman ediyorsa misafirde ikram etsin. Bukhari geçen hadis. Peki misafire ikram etmek örf ve adet neyse o zaman o, o şeyde uyarız. Türklerin örfünde nedir? İşte çerez, bilmem ne şunları ikram etmek, çay ikram etmek, bu gibi şeyler. Anlaşıldı mı? Yüzde yüz olmayan ibadetlerin şekli örf ve adetten belirlenir. Peygamberin ikinci fiili, ameli cibilli olan yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaratılıştan dolayı yaptığı fiiller. Ne gibi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tatlıyı severdi. İşte ha deminki zikrettiğim kabazik severdi. Peygamberin yaratılıştan dolayı. Bunlara uymak sünnetten değildir. Yaratılıştan dolayı. Ancak sırf o niyette peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzeme niyetiyle yaparsan o niyetine ecir alırsın. İbn-i Umar teala anhun yaptığı, İbn-i Ömer ya yaptığı gibi. Neydi? Kaba seviyordu. Niye? Peygambere benzediğinden, dolayı. benzemek istediğinden dolayı. O niyetine yaparsan ecir alırsın. Veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hızlı yürürdü. Yaratılıştan dolayı hızlı yürürdü. O ona uymak sünnet değildir. Ama sırf Peygamber'e benzeme niyetiyle yaparsan o niyetine ecir alırsın inşallah. Üçüncü fiiller ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'da geçen mucmel olan şeyleri tefsir etmesi. Mucmel yani kapalı olan şeyleri. Ne gibi? Mesela namaz. Kur'an'da namaz geçiyor ama nasıllığı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi fiiliyle onu tefsir ediyor. Kendi yaptığı amel ile onu tefsir ediyor. Ha, bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da geçen şeyleri kendi fiiliyle, kendi ameliyle tefsir ettiği zaman eğer Kur'an'da geçen o şey vücub ise vaciplik ise yaptığı, tefsir ettiği şey de vücubluk içindir. Kur'an'da geçen o şey mustahap ise Vacipte ise kendi yaptığı, tatbik ettiği amelde de mustahap içindir. Bunu da Şeyhul İslam İbn-i Teymiye rahimullahi ve te isimli kitabında. Dördüncü fiili ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin El fi'alul khâsû bi'hi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme has olan şeyler. Sadece Peygamber'e has olan şeyler. Peygamber'e has olan şeyler de bizim yapmamız caiz değildir. Ancak Peygamber yaptığı her amel Bizim için delil ve hüccettir. Bizim için asıl olan peygamberin yaptığı ameller bütün ümmeti için geçerlidir. Ta ki bir delil gelene kadar bu peygambere has olduğuna dair. Pe delil geldiği zaman peygambere has olduğuna dair o zaman peygambere has olur. Zira allah Teala diyor ki, kadın kendisini hibe etmesi Allah diyor ki halis sana hastır. Müminlere has değil. Şeyhül İslam İbni Temiye bu ayeti hakkında diyor ki, ne zaman ki allah Teala dedi ki sana hastır, anlıyoruz ki peygamberin diğer fiilleri, diğer amelleri bütün ümmet için geçerlidir. Çünkü bu ayette özellikle sana hastır dediği, özellikle bu ayette dedi dolayısıyla peygamber has olduğunu zikretti. Diğer ayetlerde demediğinden dolayı ne anlıyoruz? Bütün ümmete geçerlidir. Ne zaman ki peygamber has olduğunda Allah zikretti hemen bu sana has dedi. Dolayısıyla diğer fiilleri nedir? Bütün ümmete, bütün ümmete umundur. Bunu da nasıl anlarız peygambere has oldu? deminki ki geçtiği gibi. Veya sahabenin sırf peygamberde yaptığı gibi. Sahabe insan bereket aralardı. Peygamberin tükürüğüyle, elbisesiyle. Bereket aralardı. Bu sabit. Fakat peygamberden sonra bunu Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali ve diye sahabeler için yapmadılar. Dolayısıyla anlıyoruz ki bu nedir? Anlıyoruz ki bu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hastır. Veya peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kurban kestiğinde dedi ki bu benim için, ehlim için ve ümmetim için dedi. Ümmeti için de kurban kesti. Ama bakıyoruz sahabe ondan sonra kurban ümmetim için Muhammed'in ümmeti için de yapmamış. Dolayısıyla anlıyoruz ki bu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hastır. İkin, e, üçüncü ikinci mi? Üçüncü nokta. Üçüncü nokta. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kötü konuşmak. Veya onun sünnetiyle alay etmek. Veya onun getirdiği bir şey ile alay etmek. allah Teala der biliyorsunuz Kafirlerin yaptığı gibi. Bir aralar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güya resmini yaptılar ve onunla alay ettiler. Allahu Teala onlara lanet etsin. Allah der ki inna kfeynake'l mustehziin. Seninize alay edenler için biz, yet biz yeterizdir. Allahu Teala yeterdir. Bundan dolayı İbn Teymiyye rahimullahu Teala Es-Sarimul Meslul kitabında der ki Cered sünnetullahi en men sebbe nebiyye sallallahu aleyhi a'da'ehu veya intikam Allah'ın sünneti Allah'ın sünneti şudur der Ne zaman ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le alay edildiği zaman ve ona kötü konuşulduğu zaman Allah'ın sünneti Allah onlara onları helak etmesidir ve onlardan intikam almasıdır Bu tarihten beri tecrübeyle sabittir der Şeyhül İslam İbn Teymi. Hatta İbn Teymi aynı kitapta der ki Birçok Müslüman ordu, ordu askerleriyle konuştuğumda bana şunu dedilerdir. Biz bir kaleyi muhasara ettiğimizde, çemberi yaptığımızda ve o kaleyi fethedemediğimizde oradaki kafirler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kötü konuştuklarında, onunla alay ettiklerinde biz derdik ki tamam zaferin gelmesi bize yakındır. Ve gerçekten de peygamberle alay ettiklerinde veya kötü konuştuklarında bir iki gün geçmeden o kaleyi o kaleyi fethederdir. Diyor. Şeyh Hristam İbn-i Teymi bunu as sarim kitabında zikreder. Bundan dolayı Abdurrahman i̇bn Sa'd Sa'di ki zikrettiğim ayetin tefsirinde der ki, bu allah Teala'nın bir vaadidir. Allah ise vaadinden asla vazgeçmez. Yani kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle alay ettiğinde Allah o kişiye Allah peygambere yeterdir ve o kişiden intikamını alacaktır. İbn der ki bu Allah'ın bir vaadidir. Allah ise vaadinden Allah ise vaadinden vazgeçmezdir. Fakat kardeşler, garip olan, acip olan kafirlerin Peygamberle alay etmesi, ona kötü konuşması garip ve acip değildir. Birakis Müslümanım diyen birçok insanın Peygamber'e veya Allah'a veya din'e sövdüğünü görürsün. Acip ve garip olan ise Acibe, garip olan budur. Bundan dolayı kim peygambere söverse veya onunla aray ederse veya onu küçük dürüstürürse veya Allah'a veya dinine kötü konuşursa bu kişi icma ile kafirdir. İcmayı Şeyhülislam İbni Teymiye ve İshak -i İbn Rahûye rahimahumullahu teala nakletmiştir. Ve peygambere veya dine veya Allah'a söven kişi kişiye rahmet edilmez. istihbar edilmez. O kişiye kefenlenmez. Yıkanmaz. Müslümanların mezarına gömülmez ve onun için cenaze namazı kılınmaz. Bunda da icma vardır. Yani kafirlere dua etmemenin, öldükten sonra dua etmemenin caiz olmadığına icma vardır. İcmayı Nebevi'ye rahimullahu teala ee, zikretmiştir. Ne zaman ki insanlardan bazıları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabıyla alay ettiler, şaka yaptılar. Allah hemen ayet indirdi. Dedi ki E ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un la te'tedilu qad kefertum ba'du imanikum. Allah ile ayetleriyle rasulüyle mi alay, alay ediyordunuz? Özür dilemeyin. imanınızdan sonra kafir oldunuz. Şehir ibni Teymiya rahimallahu teala der ki Allah onlar hakkında şöyle diyor. Onlar bu ayet indiğinde geldiler dediler ki inna Biz sadece oynuyorduk seferde yolda iken yorgunluğu üstümüze atmamız için birbirimizle şakalaşıyorduk derler. İbn Teymiyye der ki Allah onlar hakkında inna Biz oynuyorduk sadece şakalaşıyorduk. Allah onların diliyle Kur'an'da bunu zikreder. Allah onları yalanlamıyor. Dolayısıyla yani demiyor siz yalan söylüyordunuz, şaka yapıyordunuz diye yalancısınız demiyor Allah. Dolayısıyla onları tasdik ediyor bu ayette. Dolayısıyla onlar söylediklerinde gerçekten yani şaka yapıyorlardı. Allah Resulü ile. Diyorlardı ki çok yiyor Allah Resulü vasabı. Çok korkak ve çok yalan söylüyor diyorlardı Allah Resulü için. Vallahi indi, ayet indirdi. Onlar gelip peygambere dedi ki biz sadece şaka yapıyorduk. Allah ayet indirdi. Dedi ki onlar diyorlar ki biz sadece şaka yapıyorduk. İbn Teymiyye diyor ki Allah onları yalanlamıyor burada biz sadece şaka yapıyorduk diye yalanlamıyor. Dolayısıyla onlar gerçek diyorlar. Yani biz şaka yapıyor yapıyoruz diye gerçek diyorlar. Sadıklar. Ama ona rağmen şaka yapmalarına rağmen Allahu Teala onların kafir olduğunu belirtiyor. Sırf şakadan dolayı. Dolayısıyla Allah Resulü ve onun sünneti veyahut da misal verin paçayla veya sakal ile veya herhangi bir sünnet ile alay eden kişi icma ile kafirdir ve ayette de demin geçtiği gibi ayette de geçtiği gibi Allahu Teala imanınız, imanınızdan sonra kafir oldunuz diyor. Dolayısıyla kardeşler bırakın alay etmeyi Kendine Müslüman diyen birçok insanın özellikle Şam bölgesinde Allah'a ve Resulüne lanet ettiğini görürsün. Allah ve Resulüne kötü konuştuğunu görürsün. İslam'a kötü konuştuğunu görürsün ve daha sonra da kendilerini Müslüman olarak isimlendirirler. Bu insanlar da demin dediğim gibi bu insanlar kafirdir. İcma ile bu insanlar kafirdir. Ve İslam Müslümanların ülkesinde olursa tevbesi istenilmeden bu kişi katil edilir ve e, kafirlerin mezarına gömülür. <gülüyor> Dördüncü nokta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde geçen bazı yasaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde bize bazı şeyleri yasaklamıştır. Bunu e, bunlardan bazılarını ben size nakledeceğim. Birinci yasak. El fahru bil ahsab otta'nu fil ensab kişinin kendi nesebiyle kendi ırkı ile övünmesi veyahut da başkasının nesebine sövmesi veya başkasının ırkına sövmesi bu ise büyük günahlardandır. Peygamberin yasakladığı ve büyük günah olduğu dediği şeylerden bazılar bunlar. Deliline Müslimde geçen Ebu Malik el-Eş'arî'nin hadisinde Allah Resulü der ki: "Erba'un ummeti min emril cahiliyeti la yetrukûhun." 4 şey var ki bu Cahiliyeden kalma. Ümmetimde kal, ümmetimde var ama cahiliyeden kalma. Ne diyor Allah Resulü? El bil fi'l Kişinin kendi ırkıyla övünmesi. İşte birçok milliyetçi Türk üz. Türklerle övünmesi, diğeri Araplar da övünmesi, diğeri şeyle başka ırkıyla. Bu Allah Resulü'suna büyük günahlardandır. Kişinin kendi ırkıyla övünmesi büyük günahlardandır. Veya başkasının ırkına taan etmesi. Kötü, senin ırkın şöyle, senin ırkın böyle. Bu da cahiliyedendir. Yine Muslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde Allah Resulü der ki, İthnetâni fîn bihim kufr. İki şey var ki insanlarda bu küfürdür. Yani ameli küfürdür. El-fâhru bil-ehsâf. ırkıyla övünmesi ve ölünün arkasından sesli olarak ağlanması, bağırarak ağlanması. Bu iki şey küfürdür Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci büyük günahlardan mesele ise Kadınların erkeklere benzemesi veya erkeklerin kadınlara benzemesidir. Muslim'de geçen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki Allah erkeklere benzeyen kadınlara lanet etsin ve kadınlara benzeyen erkeklere de lanet etsin der. Kadınlara benzeyen erkekler ne gibi kardeşler? Konuşması, yaptığı fiiller, daha erkeklerin kına yakması, bu kadınlara benzemek, bunu yapan kişiler lanetlenmiştir. Veya kolye takması, veya bilezik takması, bu gibi şeyler kadınlara benzemekten dolayı yasaklanmıştır ve bunu yapan da lanetlenmiştir. Dolayısıyla kolye veya bilezik gibi şeyler oluyor. Onları takmak veya hine, kına yakmak, bu gibi şeyler haramdır ve bunu yapan insanlarda lanetlenmiştir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dediği gibi. Ebu Hureyre'nin hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki Allah erkek elbisesi giyen kadınlara lanet etsin der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla erkek elbisesi giyen kadın lanetlenmiştir. Misal verelim pantol giyen kadınlar. Bol dahi olsa kadının pantol giymesi caiz değildir. Ve bu kişi erkeğe benzemiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadına lanet etmiştir. Dolayısıyla kardeşler, kadının pantol giymesi, bol dahi olsa bu şey haramdır ve bunu yapan da lanetlenmiştir. Ve kocası o kadını yasaklamıyorsa onun giymesini o koca da lanetlenmiştir. Zira Allah koca, zira koca karısından mes'uldur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'in hadisinde der ki: "Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an Herkes bir çobandır ve herkes güttüğünden sorumludur. Erkek ise ev halkından sorumludur der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla erkek kadının pantol giymesini yasaklanmıyorsa o erkekte mesuldür ve o lanet edilen şey o erkeğe de girme, giyme, o erkeğe de geçmiştir. Dolayısıyla kardeşler kişi erkek kadın üzerine hakimdir. Kadının haram yapmasını erkek yasaklamıyorsa o erkekte mesuldür ve o erkek de harama girmiştir. Allah Resulü Allahu Teala der ki: "Qu anfusakum ahlikum nara." Kendinizi ve el, ev halkınızı ateşten koruyun der. Dolayısıyla kişi evinde ne kadar haram işleniyorsa o kişi ondan mesuldür Allahu allah Teala kıyamet gününde o kişiyi soracaktır. Misal vereyim, kadının kaşlarını alması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadını lanetlemiştir. Bukhari ve Müslim'de geçen hadis gibi. Dolayısıyla erkek o kadını yasaklamıyorsa onu erkek de lanetlenmiştir. Bundan dolayı kardeşler bu gibi şeylerde ee, dikkat etmesi gerekir. Keda kadının keda kadının e, renkli elbiseler giymesi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Kadının renkli elbiseler giymesi. İslam'da kadının örtüşüdür. Bol olacak. Hiçbir e, azası belli olmayacak. Elbise kendi haddi zatı ile süs olmayacak. Yani içinde kırmızı, sarı, beyaz bilmem ne böyle süsler olmayacak. Yani parlak olmayacak. Daha kendi zatında süs olmayacak. Daha şeffaf olmayacak. Kafirlerin elbisesine benzemeyecek. Ve bütün vücudunu bütün vücudunu kapatması da gerekir. Bütün vücudunu da kapatması gerekir. Dolayısıyla kadının bazı Türklerde maalesef çok görüyün Renkli başörtüler takması veya parlak başörtüsü takması veya parti partisörsü maalesef dar olması he, göğsünün belli olması kıçının belli olması bütün bunlar yasaktır ve kocası bundan ne yetmiyorsa karısını başka erkeklere göstermeye kıskanmıyorsa bu koca, isini, bu koca için en güzel vasıf deyyusluktur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dediği gibi deyyus kişi cennete giremeyecektir Müslim'de geçen hadiste geçti dolayısıyla kardeşler Müslim'de geçen başka bir hadiste bu Said'in hadisi. Allah Resulü diyor ki: "Sinfan min ehlin-nar lem arahuma." İki sınıf insan var ki cehennem ehlindendir ben onları görmedim. Bu iki sınıftan bir kişi, bir kısım insan "Kasiyatun ariyatun, ru'usuhunna kansimati al-buhti." Kapalı fakat çıplak kadınlar. Kafaları deve örgüsüleri gibi. Yani şuradan kafaları süs için böyle yapıyorlar. Kafaları Allah Resulü ben onları görmedim. Yani bu zamanlarda olacak. Ki gerçekten de böyle. Kapalı fakat açık. Kafaları deve, örgüçleri gibidir. La yetkunnel <gülüyor> cennet. Cennete giremeyecekler. Ve la yecitner <gülüyor> Cennetin kokusunu dahi alamayacaklar. Dolayısıyla kardeşler, kadınların birçoğu kapalı zannedip fakat açık olan karılar var. Ne gibi bunların? Süslü elbisesi giymesi gibi. Elbisenin üstünde bir sürü renk olması gibi. İpek giymeleri gibi üstünden ipek caiz zaman dışarıya göstermesi caiz değil çünkü parlıyor çünkü süstür. İpek giymeleri gibi. İpek, i̇pek başörtüleri gibi. Bütün bunlar haramdır. Ve kişi kendi evinden mesuldür. Ve kişi karı başörtüsünü maalesef bu zamanda da şu başörtüyü şuradan sarıyorlar boyunda. Bu da haramdır. Allahu Teala ayette açık olarak başörtülerini gösterdiği üzerine sarksınlar diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani başörtü göğsünü kapatacak şekilde sarkılması gerekir. Macip olan budur. Dolayısıyla kardeşler kadının süsünü göstermesi bu zamanda birçok tesettür elbisenin kendi zatı itibariyle süs olması zaten bu en büyük bir felakettir. Reklamlarda görüyorsunuz kadın işte süslü müslü tesettür süslü müslü. Bazen bu kapalı kadınlar açık kadından daha fazla şehveti getiriyorlardır ki genellikle de böyle olur. Ve bu kadınlar Allah Resulü'nün dediği gibi cennete giremeyecekler. Cennetin kokusunu dahi alamayacaklardır. Ve koca veya babası ise bu kadından mesuldur. Nehyetmediği zaman o kocada o lanete veya babada o lanete geçmiştir. Onun için kardeşler bu gibi şeylere dikkat etmesi gerekir. Özellikle ben size açık konuşayım. Bizim selefilerde, özellikle Türk selefilerde bu konuya dikkat edilmiyor. Bu konuya dikkat edilmiyor. Bu ise Resulullah Aleyh Afiyet ve selleme, bu büyük bir açık konuşayım, bu, yani bu bir Müslümana, bırak selefi bir Müslümana yakışmayacak bir şeydir. Kimse kendi, bırak Müslümana hiçbir insani olan bir insana yakışmaz. Fıtratı olan, fıtratı değişmeyen olan insana bu yakışmaz. Çünkü hiçbir insan karısını süslemesini, başka erkeklerin bakmasını akıl sahibi olan fıtratı değişmemiş bir insan bunu istemez. İnsan istemez, kaldı ki bir Selefi bunu kaldı ki bir Selefi bunu istemesi gerekir. Bundan dolayı ee, bu konuya dikkat etmemiz gerekir. Hatta kardeşler size açık konuşayım. Tasavvufçu, tarikatçılar bile bu konuda bizden daha, daha samimiler. Karlarına baktığın zaman birçoğu çarşaf giydiklerini görürsün. Ee, bizim Türklere baktığımız zaman ki Selefiler de bunda dahil. Nesil selam süsle elbiseler, ipek başörtüller, renkli başörtüller yani Türk mu, Türk tesettürü diyelim. Halen aynı kafada bu ise veya pantol giymeleri bol dahi olsa bunların hepsi yasaktır ve kişi bundan mesuldur Buna dikkat edilmesi gerekir. Üçüncü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı şey ise kardeşler hafif <gülüyor> olan, iffetli olan bir kadına zina iştirasında bulunmak. Zina veyahut da fahişe demek. Veya o gibi lafızlar kullanmak. Veya ona götüren şeyler demek. Bunlar ise büyük günahlardandır. Allah Resulü der ki işte nimusa bi an <gülüyor> büyük günahtan sakının der. Bunlardan bir tanesi de kadifun muhsanat il ghafilat il Mümin iftir olan mümin kadınlara zina iftirasında bulunmak. Bu ise günahların en büyüğüdür. Bilakis Allahu Teala der ki inna alladini yirmoun al muhsanat il ghafilat il mu'minat il ve fid dunya wal aakhirah walhum adabun a'zim. Dünyada ghafil İşbetli Müslüman kadınlara iftira, zina iftirası atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Dünyada suçu ise Allah der ki: "Allahü Teala, Sümmelemiye tobi arbaatu şahda, fajli duhum tamani nejelda. İşbet olan kadınlara, zina iftirası bulunanlara seksen sopa vurun" der Allah Allahü Teala Kuranda. Dünyada cezası, dünyada cezası. E budur küfür ederek bazen ağzından çıkıyor çok çıkıyor fahişesin veya açık konuşayım fahişe çocuğu bu çocuğu demesi bu kişinin dünyada vahirette ahirette lanetlenmiştir iffetliyse dünyada vahirette lanetlenmiştir 4 şahit getiremezse dünyada 80 sopa ahirette ise bu kişi dünya hem dünyada hem ahirette lanetlenmiştir ve bu kişi için büyük bir azap vardır bundan dolayı kişi Küfrettiği zaman bazen hiç farkına varmıyor. Fahişe çocuğu diyor. Ama annesini belki daha tanımıyordur, itmiyordur. Şey İftira attığından dolayı bu kişi Allah dediği gibi hem dünyada hem ahirette bu kişi lanetlenmiştir. Bu sadece kadınlarda geçerli değildir. Bilakis erkeklerde de o kişiye luti demek. O kişiye Türkçe Türkçedeki lafızlar var. O kişi için bunları kullanmak bu kişi içinde geçerlidir ve bu kişi dünyada ve ahirette lanetlenmiştir bu şeylere dikkat edilmesi gerekir. Gerçi bu şeyler inşallah selefilerin ağzından çıkmaz. Ama çıksa da bu kişi Allah bu kişiye hem dünyada hem ahirette lanet etmiştir. <gülüyor> Dördüncü büyük günah kardeşler Nuşuzülmer'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi kadının kocasına itaat etmemesi. Bu da büyük günahlardandır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı şeylerdendir. Bukhari ve Müslim'de geçen Ebu Reyn hadisinde Allah Resulü der ki <gülüyor> Koca karısını yatağına çağırdığı zaman kadın icabet etmediği zaman sabahlayana kadar bütün melekler o kadına lanet ederdir Allah ve (s.a.v.). Başka hadisde Allah Resulü der ki: 3 insan var ki Allahu Teala bunların namazlarını kabul etmez ve amellerinde semaya çıkarmaz. Yani güzel amellerini de kabul etmez. Bunlardan bir tanesi sahibinden kaçan köle, tabi geri dönene kadar kocasına itaat etmeyen kadın, tabi koca ondan razı olana kadar ve sarhoş olan insan, tabi ayılana kadar Allahu Teala bunların ibadetlerini kabul etmezler Allah Resulü sallallahu aleyhi sün. Hatta kadının nafil oruç tutması dahi caiz değildir koca, kocanın rızası olmadığı müddetçe. Niye? Çünkü belki koca o kadınla temettü edecek, istifade edecek. Oruç tuttuğu zaman istifade edemiyor nafile orucu tabii. Farz başka. Nafile orucu. Kocanın izni olmadan da o kadının nafile orucu tutması caiz değildir. Çünkü kocanın hakkı daha üstündür. Allah Resulü der ki: "Buhari'de la <gülüyor> yahillu lil-imra'ati illa an tasuma wa zawjuha illa Kadının izzik kocanın izni olmadan kadının oruç tutması e, helal değildir der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı kardeşler tabi bu kadınlar için geçerli ama kadınlara bu şeyler anlatılması lazım. Beşinci büyük günah ise isbal dediğimiz olay ve maalesef bizim birçoğumuzda bulunan bir olay. Bu da büyük günahlardandır. İspal ne? Pantolonu veya elbiseyi topuktan yani şuradan aşağıya tutmak. Topuktan aşağıya tutmak. Bu ise büyük günahlardandır. Büyük günah olduğunu nereden anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen hadiste diyor ki üç kişi var ki Allah bunlarla konuşmaz. Bunlara bakmaz. Bunları temizlemez ve kıyamet gününde de bunlara büyük bir azap vardır. Bunlar musbil paçasını topuktan aşağı gezdiren insan, dedikodu yapan insan ve malını satmak için yalan yere yemin eden insandır. Bu üç kişi bu üç kişi için Allah onlara ne bakar ne konuşur. Ne temizler ve kıyamet gününde de bunlar için büyük bir azap vardır. Dolayısıyla isbal büyük günahlardandır. Belki birçoğumuz hafife alıyoruz ama bunu yapan insan fasık olur. Çünkü büyük günah olduğundan dolayı şahadeti İslam'da şahadeti şahitlik yaparsa şahadeti de kabul etmez. Kabul olunmaz. Allah Resulü der ki Bukhari'nin hadisinde Ebu, Ebu Hureyre'den minel, ma Topuğun aşağıda olan ateştedir der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Başka hadiste kişinin izarı ortaya kadardır. Dizin altı yani ortaya kadardır buranın. Seyni beynin ortasına kadardır. Şeye kadar, topluğa kadar da bir beys yoktur der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla kardeşler bu da İsmail'de büyük günahlardandır. Buna yani bir selefi olarak açıkça söyleyeyim. Buna dikkat edilmesi gerekir. Zira bunu yapan insan fasıktır. Ya büyük günah işlemiştir ve buna dikkat edilmesi gerekir. Ne yaparsan yap buna dikkat et. Çünkü bu da nasıl ki diğer büyük günahlardan sakınıyorsan buna da bundan da sakınman gerekir. Zira Allah Resulü Allahu Teala o kişiye ne bakar, ne yüzüne bakar, ne konuşur, ne teskiye eder, temizler. Onun içinde büyük bir azaf vardır der. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Arkadaşlar bazıları <gülüyor> Topuktan aşağı işte şey olmadığın zaman, kibir olmadığı zaman caizdir der. Tabi bizim alimlerimiz buna caiz demiyor. Selefi alimler. elhamdülillah. Fakat bidat ehlinden birçok buna caiz diyenler var. Bunun caiz olup olmamasına girmeden önce Emir-i Salani rahimullahu teala'nın bir kitabı var. Der ki o kitabında, bu isbal hakkında der ki ben önceden isbal yapıyordum der. Ve diyordum ki kendi kendime ahutuyordum. Diyordum ki ben bunu kibir için yapmıyorum. Daha sonra bir kadın, cahil bir kadın, avam bir kadın bana geldi dedi ki yapma dedidir Ben de dedim ki ona, ben bunu kibirlilik için yapmıyorum dedim. Kadın şöyle dedi diyor bana. Kadın dedi ki kibirlilik için yapmıyorsan dahi kibirlilere benzemeye benzemen yetmiyor mu? Ondan sonra bu ismanı bıraktım yani kibirli yapmıyorsan dahi kibirlere benzemeye yetmiyor mu der. Bundan dolayı e, bu da kibirli olsun olmasın caiz değildir. Bazıları Ebu Bekir radıyallahu teallahu anh'ın hadisinde getiriyorlar. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh topuğun altında gidiyor. E, topuğun altında e, izler giyiyor. Ebubekir Bekir sonra şey diyor. Ne yapıyor? Aşağı iniyor, aşağı iniyor. Ebubekir Bekir çekiyor, aşağı iniyor. Çekiyor, aşağı iniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona sen onlardan değilsin. Yani aşağı indiğinden sen onlardan değilsin bir Rahimullahu Teala der ki sen onlardan değilsin. Yani sen onu bilerek yapanlardan değilsin. Çünkü aşağı iniyor. Sen onu bilerek yapanlardan değilsin. Yani bilerek isbal yapanlardan değilsin. Çünkü sen çekiyorsun o iniyor. Bazı bidatçılar diyor ki sen onlardan değilsin. Yani sen kibirlerden değilsin. Dolayısıyla caizdir. Bu böyle anlaşılmaması lazım. Bilakis Ebu Bekir'in aşağı iniyordu. Geri çekiyordu. Aşağı iniyordu. Geri. Allah Resulü diyor, sen onlardan değilsin. Yani bilerek yapanlardan bunu değilsin. Bilakis kendi kendisine iniyor. Yani zaten bak Ebu Bekir radıyallahu başta çekiyor. Niye? Demek aklında var ki bu caiz değildir diye. Hep çekiyor. Hep çekiyor. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen onlardan değilsin. Yani bunu bilerek yapanlardan değilsin diyor. Altıncı büyük günahlardan ise komşuya zarar vermek. Komşuyu eziyet etmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Muslim'in hadisinde der ki Wallahi la yu'minu billah. Wallahi la yu'minu billah. Yemin ederim ki Allah'a iman etmiyor. Yemin ederim ki Allah'a iman etmiyor. Soruyorlar kim ey Allah Resulü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Komşusuna eziyet eden Allah'a iman etmiyor diyor. Dolayısıyla komşuya eziyet etmek kardeşler büyük günahlardandır. Buna dikkat etmemiz gerekir. Çocuk olduğu zaman da aşağıda ras, hoplayıp zıplamamasına dikkat etmek gerekir. Çünkü komşuyu eziyet etmek büyük günahlardandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'de geçen hadiste der ki Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesindir 7 <gülüyor> Yedinci büyük günah ise <gülüyor> Ve son şu anki zikredeceğim. Büyük günahlar çok ama bazılarını zikrediyorum ben. Beûl yani Sidik'ten Beûl'den korunmamaktır. Bu da büyük günahlardandır. Zira Bukhari ve Müslim'de geçen hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin kabir azabı olduğunu görüyor. Diyor ki bu iki kişi ufak bir şey yaptıklarından dolayı kabir azabı görüyor diyor. Yani ufak bir şey. Sadece Beûl'den korunmuyorlar. Allah Resulü diyor ki onlardan bir tanesi laf alıp götüren ikincisi ise baul, yani e, beulden korunmayan insanlar. Dolayısıyla kişi şütüvalete gittiği zaman bu şeye de dikkat etmesi gerekir. Beulden korunmasına dikkat etmesi gerekir. Allah Resulü diyor ki İstenzihu minel beuli fe inne amet adabil kabri minhu. Dar-ı geçiyor. Diyor ki beulden korunun. Çünkü kabir azabının çoğu beulden dolayıdır. Kabir azabının çoğu beulden, beulden dolayıdır. Burada biraz e, ara verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve 5. nokta ise kardeşler el -ghulû. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmede aşırılığa gitmek. İslam aşırılığı yasaklamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de de aşırılığa gitmek caiz değildir ve şirke sebeptir. Peygamberi sevmede aşırılığa gitmek nedir? Yani onu ilah mertebesine çıkarmaktır. Bu ise yasaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Ey kitap ehli! Dininizde huluvva, aşırılığa gitmeyinler. Bu her ne kadar kitap ehli için geçerliyse bütün müminler için, bütün insanlar için geçerlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de Bukhari'nin hadisinde Ömer'den rivayeten Allah Resulü der ki La tutruni kema turati'n-Nasara ibn Mariam. Mariam oğluydu. Hristiyanların Meryem oğlunda asırlara gittiği gibi siz de ben de asırlara gitmeyin. Ben Allah'ın kulu ve resulüyüm der. Başka hadisten Nesai ve Ahmed'de geçiyor ibn Abbas'ın hadisi. Allah resulü der ki: "İyâkum vel kulûb. Aşırlıktan sakının fe inne mâ ehleke men kâne kablekum el gulûf. Sizden öncekilerin helak olmasının sebebi aşırlıktır der. Müslim'de geçen hadiste de Allah Resulü İbn Mes'ud'un hadisi der ki: "Halekel mutanatti'un" قالها ثلاثه. Aşırı gidenler helak olmuştur. Allah Resulü 3 defa bunu üç defa bunu tekrarlamıştır. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmede aşırılığa gitmek, aşırılığa gitmek şirket sebeptir. Ve Allah Resulü yasaklamıştır. Aşırılığa gitmek ne gibi? Peygamber'in geleceği bildiğini iddia etmek gibi. Bu ise şirktir. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendiliğine Hiçbir zaman geleceği, gaybı bilemez. Ancak Allah'ın bildirdiği şeyler müstesna. Bunun dışında kendi kendiliğine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilmez. Allah der ki: "Velau kuntü a'lemu'l gayb." Peygamber için de ki diyor peygambere, "Velau kuntü a'lemu'l gayb, lestekseretu min'el hayr." Gaybı bilseydim çok hayır yapardım. "Ve ma massetniyetu bana hiçbir kötülükte isabet etmez. Gaybı bilseydi. Peygamber hiçbir kötülük isabet etmezdi. Der. Başka bir aşırılık ise kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden medet ummak, şefaat istemek, yardım dilemek, onda ona tevekkül etmek, ona ümit etmek, bunların hepsi aşırılıktır ve şirktir. Zira ümit, tevekkül, yardım, şefaat, bunların hepsi Allahu Teala'nın hakkıdır. Ve ancak Allahu Teala'ya yapılır. Allah der ki, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا, يَدُرُ وَلَا مَا لَا يَدُرُّكَ وَلَا يَنْفَعْكُمْ ne sana fayda veya zarar verinden, Allah'tan başka sana ne fayda veya zarar verene dua etme, onu çağırma. Fehin faalt zalimin yaparsan zalimlerden olursun. Oymsatskallahu bidur reyn fale illa. Sana bir kötülük isabet ettiği zaman Allah'tan başka o kötülüğü giderecek olan yoktur. Allah'tan başka o kötülüğü giderecek olan yoktur. Dolayısıyla Allah'ın hakkıdır. Allah'ın hakkını ona dua etmek, ona güvenmek. Zorluk anında ancak allah Teala'nın, Allah anca, ancak Allah'ın vasfı. Uzaktaki şeyleri duymak ancak Allah'ın vasfı. İbn-i dediği gibi. Dolayısıyla bir kişi zorluk anda. Ya Muhammed ya Abdülkadir Cilani ya Fulan ya Allan diye bağırdığı zaman bu kişi şirke girmiş olur Allah'ın hakkını o kişiye vermiş olur ve orada kişi kafir olmuş olur. Allah der ki اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاه Muttar olan Sıkıntı anında Allah'tan başka onun sıkıntısını kim gider edir? Başka ayette der ki: "Vellediine ted'un min dunihi la yemlikuna min qitmir." Allah'tan başka dua ettikleriniz hurma çekirdeğinin zarınına dahi sahip değiller. "İnted'uhum la yesma'u du'akum." Onlara dua ettiğiniz zaman sizi işitecek değiller. Hadi sen burada yetiş ya Abdülkadir Geylani'de, yetiş ya Furat'ta seni işitecek değil. "Ve lev semi'u İşitseler dahi sana yardım edecekler değil icabet edecekler edecek değillerdir. Allah başka ayetinde der ki: şey li Allah ne yaratan bir şey yaratamayan kişilere kişilere Allah'a şirk mi koşuyorsunuz? Abdülkadir Geylani, peygamberler, melekler bir şey yaratamazlar. Ve <gülüyor> <gülüyor> Onlara yardım edemezler, kendilerine de yardım edemezler. Sen bağırdığın zaman yetiş ya Hamza. Fethullah Gülen yaptığı gibi yetiş ya Hamza. Hamza radıyallahu anh'ın kendisine de yardım edemedik. Kendisini ölümden kurtaramadı. Uhud savaşında kendisini, kendisini ölümden kurtaramadı. Kendisini ölümden kurtaramayan Hamza sana nasıl yardım edecek? <gülüyor> Bilakis peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi kendisini ölümden, kendisine zarar vermesinden dahi kurtaramaz. Peygamber dahi. Enes radıyallahu teala anhu der ki, şu cenneti sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberin başı yarıldı. Yevme Uhud, uhud gününde. Oku siretu dişi kırıldı. Bunun üzerine Allah Resulü der ki, Allahümme l'an Safvânü ibn Umeyye ve Suheyl ibn Amr. والحارث ابن هشام اي Allahum Safwan ibn Umayyah Harith, Harith, Harith ibn Harith Suhayl ibn Amr lanet ettir. Allah Resulü der. Ayet indi. Allah, Allah, Allahu Teala ayet indir, indir, indirdi ve dedi ki: "Leyseleka minel emri şey. Senin yapacağın bir şey yoktur. Der. Senin elinde bir şey yoktur. Onların lanet olması, onların hidayet bulmaması senin elinde değildir." Der. Daha sonra Allah Resulünün lanet ettiği bu üç kişi de Müslüman oldular. Allah Resulünün elinde değil ki Allah Resulü kendi dışına dair şey demedi. Kendisine dair bir fayda veremedi. Kim bu fayda verir? Ancak Allahu Teala fayda verir. Sen Allah Resulünü çağırdığın zaman, ondan bir şey um umut ettiğin zaman, medet umdun zaman işte Allah ile Allah Resulünü bir tutmuş olursun orada. Orada şirke girmiş olursun. Keda Müslim'de geçen hadiste Allah Resulü der ki: "Ey Kureyş, ey Kureyş halkı. İşler o kendi nefislerinizi satın alın. La yukniyanku minallah şey'le. Size bir Allah katında size bir faydam yoktur." Ya Abbas ibn Abdullah Mutalib, lauhun yanki şey. Ee Abbas ibn Abdullah Mutalib, Sana bir şey faydam yoktur. Ya Safiye, amma Rasulullah. Ee Safiye, Peygamberin halası. Lauhun yanki min şey. Sana bir faydam yok. Ki Allah katında. Ya Fatimete, bint Rasulullah. Selinim in mali meshit. Ee Fatima, Peygamberin kızı. Malımdan istediğini sor. Lauhun yanki min Allah e şey. Allah katında. Sana bir faydam yoktur. Bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bunların dediğine bir bak peygamber kendi kızına dahi faydası yok. Amcası, halasına, Kureyş kendi akrabalarına dahi bir faydası yok. Bir bunlara bakın. Bir de şeyhim beni işte kurtaracak, şeyhim beni cennete atacak. Cübbesinin içinde sırat'tan geçirecek. Son nefeste imanlı. Bir de bu bunu diyen müşriklere, bir de bunu diyen müşriklere bakın. Dünyada iken cenneti satıyorlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam papazların yaptığı gibi. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşırılığa gitme şeylerden bir tanesi de kardeşler, sırf onun kabri için sefere çıkmak. Sırf onun kabrini ziyaret etmek için sefere çıkmak yasaklanmıştır. Haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'de hadisinde der ki, Ebu Said'in hadisi der ki, Sefere çıkmak ancak üç mescid için olur der. Mescid-i Haram, benim mescidim ve mescid-i Aksa'dır. Bunun dışında, İbadet için yolculuğa çıkmak haramdır ve caiz değildir. Burada ibadet için yolculuğa çıkmak iki mesele var. Bir ibadet için, ikincisi de bir yer için, mekan için. Bu iki şey bulunduğu zaman oraya sefere çıkmak caiz değildir. Dolayısıyla kişi Türkiye'ye sefere çıkması, izin için, bilmem şuraya sefere çıkması izin için nedir? Caizdir. Çünkü ibadet için gitmiyor değil mi? Ama Kişi buradan Türkiye'den falan türbeyi ziyaret edecek veya İstanbul'dan Ankara'ya falan türbeyi ziyaret edecek. Bu nedir? Haramdır. Niye? Çünkü o niye ziyaret ediyor? Sevap alacağım şeyini, fazile. Dolayısıyla bu haramdır. Ve şirket sebeptir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu e, yasaklamıştır. Ve bunun caiz olmadığına dair icma vardır. Kişimizse buradan tura gidecek. Turistine. Gezmek için gidiyor. Bu caiz mi? Bunda ihtilaf var. Ama diyelim ki ben gidiyorum bir seyahat bekliyorum. Bu caiz mi? Bu haramdır. Bu caiz değildir. Anlaşıldı mı? İbadet için. Sefere çıkmak caiz değildir. Ve bunda icma vardır. İcmayı İbn-i Teymiye Rahimullahu Teala nakletmiştir. Ancak İbn-i Teymiye Rahimullahu Teala der ki iktidat sıratı müstakim. Selef şuna ihtilaf etmişlerdir. Mesela ben ka peygamberin kabrini ziyaret edeceğim. Ama bir ecir beklemiyorum. Bir saat beklemiyorum. Sadece görmek için ziyaret edeceğim. Bu caiz mi? Caiz değil mi? Bunda selefin bazıları mubahdır demiştir. Bazıları haramdır demiştir. Ama sevap için oraya, e, sefere çıkmayı icmaen haramdır demişlerdir. Anlaşıldı mı? İcmaen haramdır demişlerdir. E, Şeyh-i İcmai, Şeyh-i İslam İbni Teymiye. Te Keda gülü aşırılıklardan bir tanesi de kişi peygamberi rüyasında gördüğü zaman ne dediyse onu yapması. Yani rüyalara, rüyalarla amel etmesi rüyalarla icmaen, icma-i şatıb-i rahimallahu teala icma ile rüyalarla amel edilmez. Rüyalar ancak Allah Resulü dediği gibi müjdeleyici şeylerdir. Müjde müjde verir veya korkutur. Bunun dışında onlarla amel edilmez. Peki şunu sorduğumuz zaman, Bukhari üstünde geçen Ebu Reyrin Allah Resulü der ki, benizi rüyanızda gördüğü zaman hakikat üzere görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez. Ne, ne diyecek? ilim ehli der ki doğru, şeytan peygamberin suretine giremez. Ancak bir suret bir insan kılığında girer ve der ki şunu yap bunu yap değil sen de onu peygamber zannedersin. Halbuki peygamberin gerçek sureti öyle değildir. Ve peygamberi gerçek suretinde görsen dahi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana yeni bir hüküm söylemesi mümkün değildir. Niye? Çünkü Allah diyor bugün size dininizi tamamlandı. Din tamamlanmıştır. Dolayısıyla peygamberi gerçek görsen dahi sana hiçbir zaman yeni bir şey Yeni bir hüküm şüphesiz ki çıkarmaz Çıkaramazdı. Eğer yaptıysa bil ki o kişi gerçek peygamber değildir dünyada gördüğü. <gülüyor> Altıncı nokta kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dini, getirdiği şeriatı kıyamete kadar geçerlidir. Her yerde ve her zamanda her yerde ve her zamanda geçerlidir. Kim derse ki peygamberin şeriatı bu zamanda geçerli değil. Bu zamanda insanlara münasip değil. İnsanlara olmaz. Bu icma ile kafirdir icmayı. Şeyh bin Baz rahimullahu teala nakletmiştir. <gülüyor> hem dünya konusunda hem ahiret konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı geçerlidir. Bu bilindikten sonra kardeşler bazı ilmaniyyun dediğimiz layık insanlar din ile devlet arası ayırt edilmesi gereken diyen insanlar bu insanlar şüphesiz ki din ile devlet ayırt ediliyorsa bu şey zaten kafirdir. Tabi hemen adama anlatırsın ondan sonra. Şartlar yerine geldikten sonra tekfir ederiz. Ama normalde umumen bu kişi nedir? Kafirdir. işte şeriat bize karışamaz, dünyada karışamaz diye insanlar. Böyle diyen insanların bazıları bir delil getiriyorlar hadisten. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde bazı insanların hurma ağaçlarını budadığını tebir diyorlar. Budama mı deniyor? Aşıladığını görüyor. Allah Resulü diyor ki Zannediyorum ki bu fayda vermez diyor. Zannediyorum ki diyor. Dikkat edin. Zannediyorum ki bu fayda vermez. Sonra terk ediyorlar. Bakıyorlar hurmanın şeylere. Hurma da gelmiyor yani. Az geliyor. Meyve vermiyor. <gülüyor> Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Siz dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz diyor. Like insanlar diyor ki siz dünya işiniz daha iyi bilirsiniz. Dolayısıyla dünya işte şeriat karışamaz diyor. Karışması doğru değildir diyor. Buradan delil getiriyorlar. Anlaşıldı mı? Buna cevabında cevabı Muallimî Rahimullahu Teala Ettenkil isimli kitabının ikinci cildinde cevap vermiştir. Der ki Muallimî Rahimullahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fiillerinde veya sözlerinde asıl olan hem dünyada hem ahirette icmaen hüccettir ve delildir. Hem dünyevi meselelerde hem de ahire, ahirimez, ahiretle ilgili meselelerde dünyevi mesele icma ile hüccettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve dedi, dediği icma ile delildir. Uyurması gerekir. Bunda icma vardı. De. Ancak bu hadis dedir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki orada zannediyorum ki bu fayda vermez. Dolayısıyla vahiy ile konuşmuyor. Kendi iştihadı diyor ki zannederim. Dolayısıyla zandan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Z zannederim diyor. Dolayısıyla ondan sonra zannederim dediğinden dolayı diyor ki işte siz dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zannederim demesi dese ki bu böyledir, şu böyledir, dünya işlerinde olsa dahil kesin konuşsa o hüccettir. O icmen hüccettir. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi iştihadını kullandı. Bunun delili ise zannederim demesi. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zannederim diyor. Evet. Ama dese ki bu böyledir, dünyada şu şöyledir, böyledir, bu icman nedir? Bu icmen ee, hüccettir. <gülüyor> Bazılarda la ikrah hafid din, dinde ikrah yoktur. Yani zorluluk yoktur şeyini getiriyorlar. Bu ayette bildiğiniz gibi yani kafirin Müslüman olmasında zorluluk yoktur. Ama bunun dışında bu, bu ayet alıyorlar, diğer ayetleri terk ediyor. Bidat elenin şeyi böyle işte. Bir ayeti, muteşabih, yani benzer, kapalı bir ayet alırlar diye taraftan yüz tane ap, apaçık ayetleri ve hadisleri bırakırlar. La ikraha fil din. Dinde zorluk yok. Diyerler dinde el kesilmez, bilmem zina edebilir. Bu gibi şeyleri getiriyorlar. Zina edenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve iki kişi razı olsa da, kar, kadın, erkek razı olsa da, İslam'da bunun şey nedir? Ölümdür. Taşlanmasıdır. Eğer evliyseler. Ölümdür. Allah Resulü sana bunu apaçık beyan etmiştir. Hadislerinde tatbik etmiştir. Hatta Ömer radıyallahu anh, Bukhari'de diyor ki Bukhari'de diyor ki zannediyorum ki korkuyorum ki diyor bir zaman gelecek zinayı inkar edecekler. Şey, rejimi inkar edecek taşlanmayı. Bilin ki Allah Resulü taşladı. Onun ashabı da taşladı. Biz de taşladık diyor. Yani Ömer radıyallahu anh, muhaddes yani ferasetinden dolayı böyle bir şey diyor. Radıyallahu teala ve El kesme. El kesen kadın ve erkeğin elini kesin diyor Allah Resulü. Çalan kadın ve erkeğin elini kesin diyor. Dolayısıyla bu dinde ikrah yok. Zorluk yoktur. Bu gibi şeylerde değil. Yani kafirin Müslüman olmasında zorluk e, yoktur diyor. <gülüyor> Yedinci nokta kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tevhide davet etmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımız zaman tabi ki kardeşler tevhid bütün peygamberler tevhidi anlatmak için gönderilmiştir. Bütün peygamberler Nuh Aleyhisselam'dan tut Resuller çünkü ilk resul Nuh Aleyhisselam'dır. İlk şirk ondan başlamıştır. Onun zamanında ondan önce Habil Kabil öldürüyor. Kabil Habil öldürüyor. İsyanlar oluyor, günahlar oluyor ama Allah peygamber göndermiyor. Ne zaman ki Allah'a şirk koşuluyor Nuh Aleyhisselam zamanında peygamber gönderiyor. o zamandan bu zamana kadar Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem vaktine kadar bütün peygamberler ancak Allah'a ibadet edilmesi için gönderiliyor. <Gülüyor> Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Allah'tan başka ilahınız ibadet edilen yoktur bak Peygamberin hayatına da baktığımız zaman ilk gönderildiği zaman tevhid. La ilahe illallah. Sonra Mekke müşrikleri geldi dediler ki kadın istiyorsan en güzel kadınla evlendirelim. Mülk istiyorsan en büyük paraları verelim. Kral olmak istiyorsan seni kral yaparım. Devlet istiyorsan devlet veririm. Allah Resulü hiçbirini kabul etmedi. Dediler ki yeter ki bizim dinimizde sövme. Allah Resulü kabul etmedi. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şirki anlattı. Şirk ehlinden de sakındırdı ve onların dininin dalalet ve olduğunu beyan etti. Ne devlet istedi, ne kral olmasını istedi, ne şey olmasını istedi, ne malı kariyle evlemesi istedi. Bu da kime ret? Bu zamanda işte devlet kuracağız. Önemli olan devlet kurmak, hilafet kurmak, hedefi devlet kurmak, hedefi hilafet kurmak diyen insanlara reddiyedir. Çünkü ehli sünnete göre hedef devlet kurma değildir. Hedef hilafet kurmak değildir. Hedef nedir? Ancak Allah'a ibadet edilmesi, şirkten uzak durulması. Bunları anlatmaktır. Daha sonra devlet kurulur. Ama ilk hedef nedir? İnsanları şirkten sakındırmak, tevhide davet etmek. Ki Allah Resulü'nün metodu böyledir. Mek Mekke'de 13 sene tevhid anlattı. Sırf tevhid. Medine'de tevhide birlikte başka şeyleri de anlattı ama yine de tevhiden tevhide anlattı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim Aleyhisselam dair şirkten korkuyordu. Peygamber ashabından dair şirkten korktu dedi. Yani size en fazla korktuğum şey küçük şirk'tir as Ölüm yatağında dahi dedi ki ela dikkat edin sizden öncekiler peygamberliğin kabrini ibadet yapılan yer haline getiriyorlardı. Benim kabrimi ibadet yapılan yer yapmayın. Ey Allah'ım kabrimi, ey dönüp dolaşılan yer yapma diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Peygamberlerin kabirlerini ibadet yapılan yer haline. Ölüm yatağında da dahi, dahi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevhide davet ediyor. Dolayısıyla kardeşler kısa tutuyorum. Bir kişinin tevhide daha, tevhidden bahsetmediğini gördüğün zaman, şirk ve şirk ehlinden, sadece şirk yetmiyor, şirk ehlinden de sakındırman gerekir. Şirk ehlinden de uzak durman gerekir. Bu zamanda şirk yapan tasavvufçular, tarikatçılar veya bidat ehlinden, bunlardan hepsinden sakındırman gerekir. Bunu yapmadığı müddetçe, bunu yapmadığı müddetçe, ehli sünnet ve cemaatten olamazsın. Bundan da anlıyoruz ki hep işte ihlas, hep ibadet, bilmem şu, bundan Güzel, ihlas, ibadet, güzel ama ondan daha önemli olan şey nedir? Tevhidi anlatmak. Veya kısa anlatan insanlar, hiç tevhide girmeyen, bilir ki bunlar nedir? Bidat ehli ve dalalet ve sapık ehlidir. Ne sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Sekizinci nokta kardeşler. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bidata karşı tutumu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımız zaman Müslim'de geçen, Cabir ibn Abdillah'in hadisinde her cuma günü her cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbesine çıkar ve derdi ki her bidat dalalet ve her dalalet ateştedir derdi. Dolayısıyla her hafta, her cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bidattan sakındırırdı. Dolayısıyla ehl-i sünnet ve cemaate göre bidat günahlardan daha, daha büyük günahtır. Bunda icma vardır. İcmayı i̇bn Teymiyye Teymiye rahimallahu teala nakletmiş, nakletmiştir. Bunu niye diyorum kardeşler? Yani bidat normal günahlardan daha büyük günahtır Kişinin bidat işlemesiz zina yapmasından daha büyük günahdır. İçimizde birisi, birisi zina işlediği zaman veya kötü şeylere baktığı zaman ne kadar kızıyor değil mi? Ama diğer taraftan başkası bidat yapıyor hiç. Normalmiş gibi hiçbir şey inkar etmiyoruz. Kaldı ki bidat ne sallallahu aleyhi ve sellem günahların en büyüğüdür. Buna da kişi bidattan sakındırmak, bidat ehlinden sakındırmaya dikkat etmek gerekir kardeşim. Sırf bidattan sakındırmak yetmez. Herkes bidat bidat kötü diyor ama bidat ehli kim? İnsanlara anlatman lazım. Bidat ehli şudur. Rafizi, Şia, tasavvufçular, tarikatçılar işte kur, hadisi kabul etmeyenler, e, e, Hariciler tekfir. Bunların hepsini sakındırman gerekir. İsim vermen gerek. Yoksa insanlar mal anlamıyor. Bidat ehli diyor adam diyor elhamdülillah. Kendisi tekfirci elhamdül diyor. Ben de diyor. Sensin bidat ehli Diyeceksin ki adam anlasın. Nasıl lan aleykümselam? Ne baksana? Bidat hasene diye bir şey yok. Onu geçen derste anlatmıştım kısaca anlatayım. Şeytan tabii ki kardeşler İsimleri her zaman değiştirir. Bir şey şeytanın hilesi şiddetlidir ve bazı şeyler insanlar kanması için isimleri değiştirir. İçkiye işte nedir? İsim verir. Başka bir isim ver. Zevit der misin? Müziğe nedir? Ruhun gıdası der. Veya ilahidir misin? Şeylerde ilah. Şeytan isimleri değiştirerek gelir. Kabillere tapmayı. Onlardan medet duymaya nedir? Salihleri sevmek. Evliyaları sevmek. Onlara hürmet etmek diye isimleri değiştirir. Ha, i̇nsanlar bidata düşmesi için de başka bir yöntem bulmuştur. O da nedir? Bidat hasene. Güzel bidat. Dolayısıyla herhangi bir kişi bidat yapsa delil olarak bi güzel bidattır der. Bidat hasenedir der. Dolayısıyla dünyada kötü bidat yapanı göremezsin. Her bidatçı bidat hasene. Her bidatçı bidat hasene. Halbuki Allah Resul der ki kullu bidatin dalale. Her bidat her bidat dalalettir der. Bazı deliller getirir. İşte i̇bn Mesud'un sözü Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir. i̇bn Mesud diyor Müslümanların güzel Yani bütün Müslümanların yani icmalarıdır. Sizin değil bütün Müslümanların. Dolayısıyla İbn-i bu eseri icmai delil olarak e, şeyde zikredilir. Başka şeyde işte e, kim bir güzel çığır açarsa, güzel bir sünnet yaparsa ona sevap, onun sevap. Burada güzel çığırdan maksat iki ihtimal vardır. Ya bidat yapması veyahut da sünneti ihya etmesi. Bidat yapması kesin değildir. Çünkü başka hadislerde, eserlerde Bidat yasaklanmıştır. Dolayısıyla ne kalır? Yani güzel bir şey, güzel bir sünneti ihya etmek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisin sebebi de buna ben. Bir kişi geliyor, sadaka veriyor. Onu göre insanlar hepsi sadaka vermeye başlıyor. Allah Resulü diyor ki kim bir güzel bir çığır açarsa ona sevap işte. Orada ne yapıyor? Sünneti ihya ediyor. Anlaşıldı mı? Tayip. Tamam. Onun dokuzuncu mesele ve buna son mesele diyelim. On taneydi. Bunu son yapalım. Vela <gülüyor> velbera meselesi kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve velberâsı. Yani ve velberâ ne demek? Kafirleri kafir olduklarından dolayı sevmemek, bidat ehlinin bidatçı olduklarından dolayı sevmemek, Müslümanlardan fasık olan insanları günahına kadar sevmemek, Müslüman olduğuna sevabı kadar sevmek ve Müslümanları umumen sevmek. Bu, velâ velberâ budur. Kafirleri kafir olduğundan dolayı, bidatçıları bidatçı olduğundan dolayı, Müslümanların günahkar olduğuna, günahına kadar neyse işte, Oraya kadar sevmesin diye taraftan sevabına göre onu seversin ve ümmet Müslümanları Allah için Allah için sevmektir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buna çok dikkat ederdi. Hatta der ki Müslimin hadisinde la tebdawu'l yehuda ve'n nasara bisselam. Yahudi ve Hristiyanlara selamla başlamayın der. İlk önce siz onlara selam vermeyin der. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu yasaklamıştır Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Allah de der ki kat kana telekum usvetun hasenetun fi sizin için İbrahim'de ve onun yanında olanlar için güzel bir örnek vardır. İzgalu li kavmiyim. Kavmine dediler ki: İnna bra'a'u minkum ve mimma ta'budun ve mimma ta'budun min dunilla du biz sizden ve sizin ibadet ettiklerinizden beriyiz. Kefarna bikum sizi küfrettik. Ve bada baynana ve baynakum el-adavetü vel-bagdâ. Ebeden ve bizim ve sizin aranızda bir düşmanlık hasıl oldu. Hatta tu'minu billahi tek Allah'a iman edene kadar. Dolayısıyla bir şirki sevmememiz gerekir. Şirk ehlinin de sevmememiz gerekir. İbrahim ne diyor? Sizden ve sizin yaptığınız şirklerden beriyiz. Kişi ben şirk işlemiyorum ama gidip daha müşriklerle geziyorsa, şirkli ehli, tarikatçılarla geziyorsa, bidat ehliyle geziyorsa bu kişinin bidat inkar etmesi bir fayda vermez. Bilakis bidatçılardan da bu kişi, bidatçılardan da bu kişi uzak durması <gülüyor> gerekir. <gülüyor> Allah der ki la la tecidu yu'minuna billahi vel yevmil ahir <gülüyor> men ve Allah'a ve Resulüne düşman olan veya Allah ve ahiret gününde iman eden bir kavmin Allah ve Resulüne düşman eden bir kavmin sevdiğini göremezsin Dolayısıyla caiz değildir. Tulquna ileyin bil mevadd. Onlara sevgi beslemeniz. Onlara sevgi beslemeniz. Allahu Teala bunları <gülüyor> yasaklar. Der ki: "Ya iyyele dine amenu awliya. Ey iman edenler benim ve sizin düşmanlarınızı Sevgi besleyerek onları dost edinmeyin der. Dolayısıyla kafirleri sevmek, kafir olduklarından dolayı o o o insanları sev, o insanlara buğz etmek, onları sevmemek gerekir. Onlardan ee, buğz etmek gerekir. <gülüyor> Bu bilindikten sonra, velâ velberâ budur. Yani kafiri sevmemek kafir olduğundan dolayı, bidat ehlinde sevmemek bidatçı olduğundan dolayı. <gülüyor> Bu bilindikten sonra bazı noktalara değinmek istiyorum. Birinci nokta kardeş. Kafirleri niye sevmiyoruz biz? Kafir olduklarından dolayı. Yani kafir, Müslüman olmadıklarından dolayı biz bunları sev sevmiyoruz. Bazıları ne diyor? Bizim savaş olduğumuzdan dolayı biz onları sevmiyoruz. Topraklarımızı elimizden aldığından dolayı. Yusuf-ül Al Kardavi gibi, ihvancılar gibi. ehl sünnet ve cemaat de bu yok. Toprağımızı elimizden alsın almasın. Bu kişi kâfir olduğundan dolayı bu kişiyi sevmeyiz. Niye? Çünkü Allahü Teala ayetlerinde açıkça belirtiyor. <gülüyor> İkinci nokta kardeş, kafirlere benzemek. Kafirlere benzemek İbn-i dediği gibi Kur'an, sünnet ve icma'ya göre haramdır. Niye Allahu Teala diyor ki, Kur'an'a göre vuhuttum kelle zihadu. Allah e, Müslümanları bazı Müslümanları e, zemmederek, kötüleyerek diyor ki vuhuttum kelle zihadu. Onların bu meselelere girdiği gibi siz de bu meselelere girdiniz. Kime benzetiyor? Kafirlere benzetiyor, Zemmedi, kötüleyerek. Dolayısıyla çahflilere benzet bezemelerinden dolayı Allah onları ne yapıyor? Allah onları ee, kötülüyor. <gülüyor> Ahmed ve Bu Davud'un hadisinde de Allah Resulü diyor ki hadise İbn Temyazahliyor. Kim bir kavme benzerse o da o da onlardandır. Kader Sahabe de bu konuda dikkatliydi. Abu Bekr Radıyallahu geçen hadiste Abu Bekr olan bir kişinin ee, konuşmayarak kaç yaptığını görüyor. Abu Bekr Radıyallahu Anh o kadını nehe ve diyor ki bunu konuşmayarak kaç yapan cahiller bunu yap cahiliye elinde yapıyorlardı. Dolayısıyla cahiliye ehline benzemeyi Ebubekir radıyallahu Teala ne yapıyor? Burada yasaklıyor ve o kadın orada yasaklıyor. Keda e, kafirlere benzememek ise haram o benzemenin haram olduğu icma ile sabittir. İcme İbni Teym İktidası sırat Müstakim isimli kitabında e, nakledir. Başka bir nokta kardeşler Kafirlere benzemek nedir? Yani kafirlere has olan bir şeyleri yapmak. Kafirlere has olan. Mesela bir elbise var sadece kafirler giyiyor. Ha, orada onu giyersen sen kafirlere benzemiş oluyorsun. Veya Sinterklaz veya şudur budur bunlar. Sadece kafirlere has olan bir şey senin yapman nedir? İşte o benzemektir. Yoksa kafirler de yapıyorlar, Müslümanlar da yapıyorlar. O kafirlere benzemek o kafirlere benzemek değildir. Zira Bukhari, Bukhari ve Müslim'de geçen hadiste Muğiret ibn hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şamiye denilen bir, Şam'dan gelen bir cübbeyi giyiyor. Ki cübbenin aslı kimden? Hristiyan ehlindir. Şam Hristiyan ehli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem giyiyor. Hristiyanların olmasına rağmen. Niye? Çünkü Müslümanların arasında yayıldığından dolayı. Dolayısıyla benzemek sırf kafirlere e, has olan bir şeylerdir. Anladınız mı? Bir de muhalefet var. Muhalefet etmek ne? Müslümanlar da yapıyor, kâfirler de yapıyor. Ama sen yine de kafirlere muhalefet etmek için onu yapmıyorsun. Ha, bu müstahaptır. Bunu yapmak sevaptır. Ama farz değildir. Benzemek haramdır. O da kafirlere has olan bir şey. Muhalefet etmek ise mustahaptır. Muhalefet ne? Hem kafirler hem müminler yapıyor ama sen yine de kafirler hızlı olsun diye yapmıyorsun. O da ee, muhalefettir. Bir şeyin, başka bir nokta. Aslı kafirlerden geliyorsa, aslı kafirlerden geliyor ama Müslümanlar arasında yayılmış bu da caizdir. Ne gibi? misal Aslı kafirden gelmiş ilk. Kodpantol, Bayfor Nohal şeylerinden dolayı, o ibadetten dolayı o başka. Ama misal İbn-i radıyallahu anh, veya şu an e, Suudlıların şimak giymesi bu. Evet. Aslı onun baktığın zaman Yahudilerden gelme. Aslı Yahudilerden gelme. Ama Müslümanlar arasında e, yayıldığından dolayı bu caizdir. Bundan dolayı İbn-i Hacer'ın Asqalani fayalise dediğimiz o şimakları caiz kılmıştır. Çünkü Müslümanlar arasında, Müslümanlar arasında e, yayı, yayı, yayılmıştır. Başka bir konu Benzemenin sadece haram olduğu sadece kafirlere değildir. Bidat ehline de veyahut da günah ehline benzemek de caiz değildir. Bidat ehli bir şey yapıyor. Özel bir elbise giyiyor. Mesela bazıları şöyle he, takke giyiyor, bilmem sarık takıyor bu gibi şeyler. Onlara da benzemek caiz değildir. Anlaşıldı mı? Bidat ehline de bu geçerli hem de günahkar ehline. Misal fasık insanlar bir elbise giyerler. Hip hop elbisesi bilmem şu elbisesi. Fasıkların yaptığı şeyler. Bunlara da benzemek ee, caiz değildir. Başka bir nokta Benzeme konusunda kişinin niyetine dikkat edilmez. Kişinin niyetine ee, bakılmaz. akis, o kişi benzediyse niyeti benzemek olmasa dahi o kişi direkt harama girmiştir. Benzeme niyetiyle yaparsa daha büyük yaramdır ama niyeti olmasa dahi o kişi harama girmiştir. Sırf benzemem. Bazıları misal nazar boncuğu takıyor ben süs için takıyorum, Süs için süs için takıyorum diyor. Ya sen burada müşriklere benzediğinden dolayı direkt harama girmiş oluyorsun. Niye Ebu Bekir radıyalan kadına işte sessiz haç yaptığını görürken Sormuyor senin niyetinle. Diyor. Hemen yasaklıyor. Çünkü cahiliye eli bunu yapıyor. Vallahi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Amr'in elbisesinde iki tane sarı elbise giyiyor ve diyor ki annen mi sana bunu emretti? Kadın elbisi kadınlara benzediğinden dolayı annen mi bu, sana bunu emretti? Diyor. Sormuyor senin niyetinle. Direkt niyeti olsun olmasın. Direkt benzemek nedir? Ee, direkt benzemek e, caiz değildir. Sonra kardeşler benzemek yani Kötülüğe yol açtığından dolayı Allah Resulü bunu yasaklamıştır. Çünkü dış görünüşte benzemek nedir? İç görünüşe e, tesir eder Bundan dolayı, kötülüğe yol açtığından dolayı, haram kılındığından dolayı maslahat olduğu zaman caiz olur. Ne gibi misal? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hendek yapması gibi. Hendek asıl kafirlerden gelmiş. Ona, ona, ona rağmen Allah Resulü ne yapmış? Hendek kazmış değil mi? Burada büyük bir maslahat olduğundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu ne yapmış? Caiz kılmış. Ha bu zamanda da misal bazı silahlar var. Kafirlerden gelmez. Kafirler kullanıyor sadece. Onu yaptığın zaman onlara benziyorsun ama maslahat olduğundan dolayı, büyük bir menfaat olduğundan dolayı bunu da yapmak ee, caizdir. Başka bir mesele kardeşler. Yahudi ve Hristiyanların dinine semavi din demek caiz değildir. Bilakis onların dini semavi din değildir. Semavi diyorlar. Yani gökten inmen inme dinler falan. Bunlar caiz. Bunlar caiz değildir. Bilakis onların dili dalalet ve sapıklıktır. Allah'a şirk koşma dinidir. Başka bir mesele, kafirlerin bayramlarını kutlamak icma ile caiz değildir. İcma İbni Kayymi Rahimullahu Teala, Ehkam Ehli Dimme Ehli isimli kitabında, kitabında zikredi. Kafirlerin bayramlarını kutlamak, mesela Nuhad'ın kutlu olsun, yılbaşın kutlu olsun, bilmem bu, bu icma ile, icma İbni Kayymi nakledir. Ehkam Ehli Dime isimli kitabında, kafirlerin bayramı şey şey e, caiz değildir. Bunu icma bunda da icma vardır. Allah der ki: "Veladine zür." Onlar ki yalana şahitlik etmezdir. İlim ehlinden tabinden birçoğu der ki yalana şahit etmezler yani kafirlerin bayramına şahit etmezler. Ayette yalana şahit etmezler onlar ilim ehlinden birçoğu der ki yani kafirlerin bayramına şahitlik etmezler. Dolayısıyla kafirlerin bayramını kutlamak falan kesinlikle caiz değildir. Bu zamanda bırak insan Kafirin bayramını kutlamıyor. Müslüman birbirine kafirin bayramını kutluyor. Müslüman bir Müslümana gelir diyor ki Nual'in kutlu olsun. Bu da bilindikten sonra kardeşler kafirleri kafir olduğundan dolayı sevmemek gerekir. Ancak bu demek değil ki onlara iyilik yapılmaz. Onlara iyilik yapılır ama kalbinden onların dinini sevmeyeceksin ve onları sevmeyeceksin. Bu haramdır. Onlara iyilik yapmak ama caizdir. Allah der ki Lâ Size dinden dolayı savaşmayanlar Veyahut da beldelerinizden çıkarmayanlara onlara iyilik etmenizi ve adaletle davranmanızı Allah-u Teala nehyetmez. Dolayısıyla onlara iyilik davranmak falan bunda bir sakınca yoktur. Ama onları kesinlikle sevmek, sevmek caiz değildir. Veyahut da onlara eziyet etmek, onları kandırmak, onlara zulmetmek bu da caiz değildir. Allah Resulü der ki, Abdullah İbni Amr'in hadisinde kim muahhit anlaşma ile gelen bir kişi, bir kâfir öldürürse cennete giremez, cennetin kokusunu dahi alamaz, cennetin kokusu 40 senelik yıldan duyuluyor. 40 senelik ilde. Yani anlaşmayla geliyor, fizeyle geliyor Müslüman devletine. Sen geliyorsun onu öldürüyorsun. Allah razı diyor ki cennetin 40 senelik duyulan cennetin kokusunu sen alamazsın diyor. Tabii. <gülüyor> mesela kafirler mesela öldürme. tekfirciler. Bu kesinlikle caiz değildir. Ha, onları sevmiyorsun, sevme. Yani, Ehli sünnet vel cemaat bilir. Müslümanlar onları sevmez, kafirler. Ama bu demek değil ki onlara iyilik yapma. Sana iyilik yaparsa sen de iyilik yaparsın. Ve onlara zulüm etmek de caiz değildir. Allah razı diyor ki sen onlara Cennetin kokusunu alamazsın diyor. Bırak bu zamandaki tekfirciler kafir öldürmiyor Müslümanları öldürüyorlar nasıl Yani Müslüman'ın kafir öldüren Cennetin kokusunu alamayacağız. Müslümanı öldürmek ne kadar büyük günahdır onu sen düşün. Keda bu geçen Ali ibn Hadisinde Allah Resulü diyor ki kim Müslümanın? Ben akfara Müslüman fiilimeti Müslümanın dinmetine hiyanet eden dinmetine ne demek? Mesela sen Müslüman ülkedes herhangi bir kafiri çalıştırmak için getiriyorsun sen o senin hımayındı. Allah razı Kim ona hiyanet edersen, başkası gelip sen o kafir öldürürsen fe aleyhi Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve bütün insanların laneti o kişinin üzerine olsun diyor. Bu hadiste Bukhari'de geçiyor. Keda sen bir kafirin ülkesine anlaşmayla girdiğin zaman, bizim gibi anlaşmamız var. Birisi geldiği zaman fize yapmıyor vuruyor, Değil mi? Anlaşma. Bunlar onları zulüm etmen, eziyet etmen, kandırman da kesinlikle caiz değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, muslimde geçen Hudeyfe ibn-i hadisi. Hudeyfe ve babası Medine'ye doğru gidiyorlar. Müşrikler durduruyor. Bakın, dikkat edin. Diyor, nereye diyor? Muhammed'e gidiyor. Diyor, söz ver, anlaşma yap bizimle. Onunla birlikte olup bize karşı bize karşı savaşmayacak. Söz veriyorlar, anlaşma yapıyorlar. Sonra savaş hali. Peygamber'e gidiyor, peygamber savaşacak kâfirlerle. Diyor, böyle böyle oldu. Ben onlara söz verdim. Allah Resulü diyor ki biz anlaşmamızda dururuz, onlara karşı da Allah'tan yardım dileriz. O Hüdeyfe ve babasının savaşa göndermiyor. Yasaklıyor. Savaşla dair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünde duruyor ve savaşa gönderttirmiyor. Bu zamanda bırak savaşa anlaşmayı adam geliyor kafir ülkesinde nasıl Allah'a lafiyeti kafirleri öldürmeye çalışıyor. Ki burada anlaşma falan var. Bu da şüphesiz ki tekfirci ve haricilerin en büyük en büyük alametidir. Veyahut da bir Müslüman ülkesiyle kafir ülkesi savaşıyor. Senin ülken kafir ülkesiyle anlaşması var mıysa? Allah diyor ki neden istansarukum fi'd-din? Falaykum munaser. Dinden dolayı size yardım et ister yardıma, yardım için çağırırlarsa bak dinden dolayı. Kaldı ki bu zamanda toprak için savaşıyorlar birçok insan. Filistin'deki Hamas gibi. Dinden dolayı size yardım isterlerse onlara yardım edin. İlla ala qaumin beynekum ve beynehum mîtak. o kafirler arasında bir anlaşma varsa o zaman yardım etmeyin. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybi anlaşmasında Mekke'de bir sürü Müslüman, zayıf Müslüman vardı. Ebu Cendel vardı diğer taraftan. Ebu Basir vardı. Ama Allah Resulü anlaşma olduğundan dolayı ne yaptı? Yardım etmedi. Peki diyeceksin Mesut o zaman bırak kafirleri öldürsün deriz ki. Ha güçlüysek kafirlere deriz bak kardeşlerimize yardım etmeyin yoksa anlaşmayı bozarız deriz. Ama güçlü değilsek ne yaparız? Anlaşmamıza anlaşmamıza dururuz ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı bir bir anlaşmasında o anlaşmayı o anlaşmada vefakir davranırız صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام ما